Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala aleyhissahbi ecmain. Efendim bugün 29. mektuptan, Ramazan Risalesinden birkaç nükle okumaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Ramadana lezi unzile fihi'l-Kur'an hudan linnasi ve beyinetim minel huda vel furkan. Birinci nükle, Ramazan-ı Şerif'teki savun, İslamiyet'in erkan hamsesinin birincilerindendir. Hem şair İslamiye'nin azamlarındandır. İslam'ın beş şartından biri. Hem de birincileri en başta gelenlerinden. Hem de İslam şairlerinin azamlarından. Yani bayrak gibi adeta İslamiyet'e delalet eden, bahsedildiğinde doğrudan İslam anlaşılan kavramlardan birisi Ramazan. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri... ''Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem ni'am-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var.'' Ramazan-ı Şerif'in hikmetleri saymakla bitmez. Üstad burada cephe cephe insana, Cenab-ı Hakk'a, insanın şahsi hayatına, nefsin terbiyesine, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne bakar bazı hikmetler ön plana çıkarıp şerh edecek bize. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Allah'a bakan yönü nedir? Cenab-ı Hak'ın Rabli'ne bakan yönü nedir? Bunun üzerine bir nükte burası. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı i nimet suretinde halk etti. Ve bütün enva nimeti o sofrada min haythu la yehtesib bir tarzda o sofrada dizdiği cihetle Kemal rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetin o vaziyetle ifade ediyoruz. Evet. Bir açıdan bakıldığında yeryüzü hatta bir açıdan bakıldığında bütün kainat muhteşem bir sofra hükmünde bütün yaratılmışlara mahsus sofraların bulunduğu muhteşem bir ziyafetgah hübiyetinde. Sadece yeryüzü açısından bakarsak yeryüzü muhteşem bir ilahi ziyafetin yeri. Cenab-ı Hak bu sofrada kemal-i rubiyetini yani herkesin her türlü ihtiyacını her mahlukun her türlü ihtiyacını gördüğü bir sofrası onların arıta damaklarının her türlü tadını Hesaba katarak onlara sofralar açmış. Hem mideye hitap ediyoruz, hem göze hitap ediyoruz, hem buruna hitap ediyoruz. Hem insanın birçok latifelerine hitap ediyoruz. Böyle muhteşem bir ziyafet kahi yeryüzü. An be an sofra yenileniyor, tazeleniyoruz. Birileri oturup birileri kalkıyoruz. Bu minval üzere devam edip gidiyoruz. Yani ortada, ortada muhteşem bir ziyafet var. Dolayısıyla muhteşem bir rahmet var, lütuf var, ihsan var. cenab bak bununla bize olan şefkatini, mahlukatı olan sevgisini gösteriyor tabiri caizse. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vazetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Evet, bu sofranın baş davetlisi insan. Ve insan esas alınarak adeta bu sofra düzenlenmiş. Ve bu sofradan da en ziyade istifadeyi yapan yine insan. Ayrıca insan taşıdığı kalp itibariyle muhteşem bir sevme kapasitesine sahip. Hayranlık, hayret kapasitesine sahip. Dolayısıyla önüne açılmış olan bu sofrada ki istifadesi en ziyade olduğu için de en ziyade bu ziyafetgahın gerektirdiği... ...doğal bir sonucu olan şükrü yapmakla mükelleftir insan. Çünkü diğer varlıklar insan kadar e, kapsamlı e, olarak nimetleri değerlendiremiyor, kıymetini takdir edemiyor. Öyle bir akıl ve kalp seviyesine sahip değil. Dolayısıyla bu görev insana düşüyor. Yani bu sofrada inekler de, bu sofrada develer de, bu sofrada sinekler de istifade ediyor. Fakat onlar bu sofranın kıymetini idrak edip takdir edecek ve külli bir şükür ifade edebilecek kapasiteden çok uzaklar. Dolayısıyla insan kendisine ve diğer varlıklara yapılan e, bu ziyafeti fark edip onlar namına da bu şükrü ifade etmek durumundadır. Fakat o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor insan gaflet sebebiyle. Bazen unutuyoruz, görse de her zaman canlı bir şekilde bu şükür ve minnet hissini canlı tutamıyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Evet orduda yemekhanede asker oturur yemeğin başına. E, buyurun afiyet olsun emri gelene kadar hiç kimse elini yemeğe sürmez. Benzeri bir durum söz konusu oluyor. Dünya coğrafyasına baktığımızda Dünya Küresi'nin belli bir çizgisi, ellerini masanın kenarına koymuş buyurunuz emrini bekliyorlar. Çoluk çocuk herkes aynı masanın etrafında ve bu büyük bir ziyafetse ziyafetteki herkes aynı durumda böyle bir emri bekler bir tarzda, sadece bir ordu gibi emir verilmeden yemek yok. Sultan ezelinin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyetkarane göstermeleri tam bir kulluk tavrı yani asker tavrı gibi Rabbimize karşı da tam bir kulluk tavrı ortaya çıkmış oluyor yani muhteşem bir şekilde dünyanın yuvarlak olması hassebiyle dünyada belli bir çizgi şeklinde adeta güneşin hareketini görüyoruz uzaydan baktığımızda Aynı şekilde yani dünya yavaş yavaş saran, habire saran bir nur e, hüzmesi şeklinde görürüz gündüzü, geceyi takip eden. Aynı şekilde aslında mesela bir ezan vakti, aynı şekilde mesela güneşin batışıyla tüm e, küre arz çapında bir ezan sarıyor küre-i arzın başını. Bu ezanla beraber işte buyurunuz emri tahkuk etmiş oluyor. Birden kaşıklara davranılıyor ve kaşık sesleri içerisinde şükür ve minnet dolu ifadelerle, çünkü nimetin kıymeti takdir edilmiş ve nimet sahibi tarafından izin verilmiş, tam bir kulluk tavrı içerisinde külli bir şükür manzarası kendisini gösteriyor. ve Bu küre yarızın başını an ve ansaniye ve saniye, mesela işte Van'dan başlayarak diyelim Ağrı'ya oradan, Erzurum'a, oradan Sivas'a, Ankara'ya şeklinde tüm yurdumuzu sardığı gibi kıta kıta Asya'dan Afrika'ya, oradan Amerika'ya tarzında tüm küreyi arzının başını saran muhteşem bir şükür manzarası kendini gösteriyor. Evet. Böyle külli bir tavrı ubudiyet kerane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüsatli azametli, intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Cenab-ı Hak yarı küredeki bütün mahlukatın bütün ihtiyaçlarını görüyor an be an. İşte böylesine muhteşem bir iltifat, lütuf, bir teşekkür ve minnet bekler. İşte böyle külliyetli bir nimete, külliyetli bir şükür lazım. Ramazan-ı Şerif'te insan bu manayı hissedebiliyor. Evet. Böyle haşmetli şefkatli bir ziyafet böyle külliyetli azametli bir şükür gerektirir acaba böyle ulvi bubudiyete ve şerefi keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar burada aslında orucun oruç teker teker de tutulsa beraberce tutuluyor iftarları beraberce açılıyor Dolayısıyla bir e, sosyal bir hadisedir aynı zamanda. Toplumsal olarak yapılan bir ibadettir. Bunu da görmek lazım. Bunun da insana hissettirdiği bir şey var. Bunu biraz e, zihnimize canlandırabilmek için usta'dan Emir Da yağmur e, duası ile ilgili yapmış olduğu bir mittale var. Onu müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir. Fakat, yani yağmur doğasından beklenen yağmurun yağışı. Fakat asıl hakiki en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki, herkes o vaziyette anlar ki, onun tayinini veren babası, hanesi, dükkanı değil, onun rızkını veren babası, hanesi, dükkanı değil, ''Belki onun taynını ve yemeğini veren koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufta bulunan bir zat onu besliyor, rızkını veriyor.'' Evet, bu anlaşılıyor. Bu ifade ediliyor, bu idrak ediliyor, bu yaşanıyor yağmur namazında. Yağmur doğasında çoluk çocuk, mümkünse hatta buna masum hayvanları da beraber katarak toplu olarak yağmursuzluk vaktini yağmur için duaya çıkılıyor.'' Evet, burada en temel ders bu. Yani yağmur yağsın diye değildir aslında. Yağmursuzluk, yağmur namazının vaktidir. O vakitte işte durumu idrak edip bu tefekkürümüzü beraberce, topluca, o coğrafyanın insanlarıyla beraber yaşama e, ameliyesidir. Hatta en küçücük bir çocuk da daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken,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 Çoluk çocukların e, zihni yapısının inşası açısından, imanla yeniden inşası açısından çok önemli bir e, durum söz konusu. Çocuk orada anlıyor ki, ha demek ki rızkın kaynağı olan yağmur, yağmurun kaynağı da küre-arız atmosferi çekip çeviren bir zatın icraatı olabilir. Dolayısıyla aslında rızıkları veren odur. Yani üstadım bir başkalarında ifade ettiği, işte bir elmayı doğrudan doğru desti kudretin yadigarı ve hazine rahmetin hediyesidir bilmek bu önemli. Çünkü bir elmanın arkasında kainat tezgahı var. Dolayısıyla bahçede ağacı sulayıp budayıp ondan elmayı alıp bize satan insan sadece bir tablacılık yapıyordur. Dolayısıyla nimeti doğrudan doğruya veren Allah'tır. İşte bu manayı insan zihnen anlasa bile bu nefsinin anlatması, yaşaması çok başka oluyor. Hele de çocukluk döneminde o küçücük zihinlere bu büyük hakikati nakşetmek son derece önemli. İşte benzer bir mana Ramazan-ı Şerif'te de kendisini gösteriyor. Küçücük çocuklar büyüklerle beraber duruyorlar. Bir emir tahtında duruyorlar. Açlar, susuzlar. Bu her hallerinden belli ama ellerini suya, yeme uzatamıyorlar. Bu çocuğun zihninde ubudiyet kavramını hem de ...dünyanın diğer yerlerinde düşünerek bunu ona aksettirebilirsek, şu anda televizyonlar bunu yapıyorlar diyen her tarafında orucu bekleyen insanları gösteriyorlar. Bu zihinlerde bu manayı külliyetli bir şekilde inşa ediyoruz. Evet, dolayısıyla topluma baktığı, toplumun terbiyesine baktığı cihetten değerlendirildiğinde Ramazan-ı Şerif'te gerçekten haşmetli, külliyetli bir ubudiyet var. Toplumun bütün katmanlarının içine alan. Bu yüzden çok büyük bir e, ehemmiyet kesbetmiş. Evet, ikinci nükte, Ramazan-ı Mübareğin Salmı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın matbaından bir tablacının getirdiği tahammlar bir fiyat ister. Evet. Yani mülkte hiçbir hissesi olmayan bir tablacı, bir çocuk mesela. Bir garson veya bir hizmetli alıp önünüze bir sofra seriyoruz. Bu bir fiyat istiyor. Yani. O hizmetlinin görmüş olduğu bu hizmete bir bahşiş veriliyor. Çünkü bir hizmet icra edilmiş size. Siz de bunun karşılığı olarak onun gönlünü hoş tutmak için birkaç kuruş cebine bahşiş indiriyorsunuz. Tablacıya bahşiş verildiği halde. Çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahat olduğu gibi. Yani tablacıya, hizmetliye bir bahşiş verirken o muhteşem ziyafeti göndereni düşünmeyip adeta sanki ziyafet çok önemsizmiş gibi, kayda değmezmiş gibi, teşekküre değmezmiş gibi bir tavır içerisinde olmak bir ahmaklık olur. Aynen bunun gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva nimetini nevbeşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Evet. Cenab-ı Hak işte bu muhteşem ziyafeti sermiş. an seriyor. Mahlukatın hepsinin her türlü ihtiyacını değişik gıda ambalajları içerisinde onlara takdim ediyor ve hayatlarını devam ettiriyor. Evet. Dolayısıyla yeryüzüne serilmiş muhteşem sofralarla baş başayız, karşı karşıyayız. Yani bu kadar nimet, bu kadar iltifat, bu kadar teveccüh bir şükür ve minnetle karşılanmalı değil mi? Dolayısıyla bunun doğal sonucu bir şükürdür. Evet. Bir de şu noktayı nazarda bulundurmak lazım. Şükürsüzlük ne demek? Yani insan şükür yapmayabilir. Şükür yapmamak ne demek? Şükrün olmaması nankörlük anlamına gelir. Nankörlük de dokunur. Evet. Nankörlük herkese dokunur. Hem de yapılan iyiliğin büyüklüğün ispetinde nankörlüğün de boyutları artar. Bu daha çok dokunur. Evet. Dolayısıyla insan kendisine yapılan bunca nimetin şükrünü yapmadığı zaman onca büyüklükte bir nankörlükte bulunmuş oluyor. Bu da gayretullaha dokunur. Dolayısıyla bunca nimet bir şükür ister. O nimetlerin zahiri esbabı ve asabı tablacı hükümdedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkürü ediyoruz. Evet, i̇şte Bağından bize üzüm elma ikram eden bir insan, oraya yapmış olduğu bahçıvanlığın, sulamanın vesairenin karşılığını aslında, Karşılığından dolayı bir de getirip bize ikram ettiği için mi teşekkür hak ediyor, etmiyor değil. Fakat işte bahar tezgahında, adeta güneş manzumesi tezgahında yapılıyoruz. onca nimet bize gönderiliyor. Cenab-ı muhteşem bir kudret harikası olan o ağaç, o çiçek, onlarda ceraniden kanunlar. Evet, bunlardır aslında şükrü hak eden. Dolayısıyla aslında şükrü, hamdi doğrudan doğruya Allah'a tahsis etmek lazım ondan başkası şükre minnete layık değil. Fakat sebep olmak noktasından sebebiyetle Cenab-ı Hak yine vermiş, takdir etmiş. Sebeplere de, vesile olanlara da teşekkür ederiz. Ama vesile olanlara teşekkür edip, asıl mal sahibi olan Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmemek çok dehşetli bir nankörlük olur. Halbuki mi hakiki, yani o nimeti gerçekten bize veren Cenab-ı Hak, o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Evet, Asıl teşekkür bu. Yani teşekkürün arkasındaki mantık bu. Teşekkür isteğinin arkasındaki mantık da bu temelde. Ne geliyor o teşekkür, nereden geliyor, nasıl çıkıyor ortaya? Evet, ona teşekkür etmek. O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmekle o mümkün oluyor ilk başta. Bu nimet doğrudan doğru Cenab-ı Hakk'ın ihsanıdır. Zahiri sebepler, vesileler sadece zahiridirler. İnsan bunu idrak ediyor zaman. Her şeyin arkasında Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin izini, özünü, yüzünü görüyoruz. Ne kadar nimeti muhatapsak tamamı Rabbimizin bize bir ikramı, bir iltifatıdır. İnsan önce bunu anmayacak. Sadece bana değil, benim sevdiğim hem cinsim olan diğer insanlara da Hatta bana hizmet eden hayvanlara da yapılan ikram, ihsan aslında bana yapılıyor. Çünkü ben onların, onlara yapılan bu ikramdan keyif alıyorum, lezzet alıyorum. Evet. Dolayısıyla insan kendisine ve bütün mahlukata yapılan bu nimetin, bu ikramın, bu ihsanın doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan olduğunu anlamalı birinci olarak. Sonra o nimetlerin kıymetini takdir etmek. Bir de mesela bir damlacık su Susadığımıza ne kadar kıymetli hale geliyor, bir kuru ekmek parçası, Evet hadi sabah geleneğiniz o kadar çok Cenab-ı Hakk'ın nimetleri var. Her birinin ayrı ayrı kıymetleri var, her biri taklidi mümkün olmayan bir cevherden çok daha kıymetli aslında. Çünkü mücevheri yiyemeyiz, onunla açlığımızı gideremeyiz, hayatımızı devam ettiremeyiz. Ama bir elma, bir buğday tanesi bizim için ondan çok daha kıymetler. Ama insan bunun kıymetini her zaman takdir eden mi? İşte bunun Ramazan'da yeniden bir takdir etme fırsatı doğuyor. Ve o nimetlere karşı kendi ihtiyacını hissetmekle olur. 3. olarak da bu, nimetlere karşı ihtiyacımızı hissetmek. İhtiyacımızın farkında olmak çok önemli. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Evet. Ramazan-ı Şerif'teki oruç Hakiki ve halis. Azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Evet. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki dereceye nimet anlaşılmıyor. Yani nimeti takdir edebilmek için açıkmak lazım. Aç kalmak lazım. Biraz da Bulamamakla sıkıntıya girmek lazım ki insan onun kıymetini takdir etsin. O i̇nsanların çoğu, hele de zengin de olsa açlık çekmiyor. Çekse hemen karnını doyurabiliyor. Evet. Dolayısıyla nimeti olan ihtiyacımızı tam hissetmiyoruz. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahi olduğuna kuvveti zayıkası şehadet eder. Evet. Bir ekmek. Yani Ramazanlarla bunu çok rahat bir şekilde hissediyoruz. Normalde hiç, hiçbir zaman insanlar e, yarım saat bir ekmek kuyruğunda beklemezken, birçok insan taze sıcak ekmek alabilmek için e, fırınlarda kuyruklara giriyorlar. Niye ekmek bu kadar kıymetlendi? Çünkü insan ihtiyacını tam hissetti. Evet. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes... Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Evet. Padişah da olsa, dilenci de olsa, Ramazan-ı Şerif vasıtasıyla herkes ihtiyacını tam hissediyor. İşte i̇htiyacını hissetmek manevi bir şükürdür zaten. Ben çok muhtacım Ve oh bu ihtiyacım giderildi diyebilmek manevi bir şükürdür. Evet. İşte insan bunun ihtiyacını anlayacak, bu ihtiyacını imdat edeni fark edecek ki Bir şükür etmiş olsun Bu manevi bir şükür Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle O nimetler benim mülküm değil Ben bunların tenavvinde hür değilim Demek başkasının malıdır Ve inamıdır Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir Bir şükrü manevi eder Sen akıldan ibaret değil Senin kalbi var Vicdanı var Hisleri var Hevesleri var Hevaları var Ve nefsi var Dolayısıyla insan bir şey aklen kabul etmesi her zaman yeterli olmuyor. Dolayısıyla insan mesela nefsini de ikna etmesi lazım. Evet, nefis keyfe ma yaşa, kafasını estiği gibi yiyip içmek, hiçbir kontrol altına girmemek gibi bir durumla karşımıza çıkabiliyor. Halbuki akıl ve kalp her şeyin yenilmeyeceğini, çünkü bazı şeylerin zararlı olduğunu, bazı şeylerin bazı miktarından fazlasının zararlı olduğunu insan ...maddi hayat açısından düşünebildiği gibi... ...basilerin helal, basilerin haram olduğunu... ...düşünüp... ...manevi hayatını da zehirlememeye çalışması gerekiyor. Dolayısıyla da akıl ve kalp... ...insanda hakim olması lazım. Ama çok zaman akıl ve kalbimiz zayıf düşüyoruz. Besleyemiyoruz çünkü akıl ve kalbimiz yeterince. Fakat... nefsimiz de alabildiğine artıp ...azmanlaştırıyoruz adeta. Dolayısıyla nefsimiz... ...hislerimiz, heveslerimiz, hevamız akıl ve kalbin ramını olarak hükmünü icra ediyor çok zaman. Dolayısıyla sanki bu vücutta ben hakimim der gibi bir manzara söz konusu oluyor. Ramazan'da nefsin de burnu yere sürtülüyor. Önünde ekmek var ve yiyemiyor. Normalde hesapsız hemen önüne gelir gelmez dalan insan, aklına susuzluk gelir gelmez su içen bir insan oturuyor ve bekliyor. O zaman nefis de anlıyor ki ben bu bedende hakim değilim. Ben Mahkumum. Ben hizmetkarım. Evet. birlerine hizmet ediyorum. Akıl ve kalbe hizmet ediyorum. Düşüncesi içerisinde olmalı. Dolayısıyla haddini bilip yerine oturmalı. Nefis ve Ramaz'ın da bu manı hükmediyor. O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavüründe, bunları istediğim gibi iyi bir içmekte hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir. Bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Bu cümle çok önemli. Çok cihetlerle hakiki vazife insani olan şükrün anahtarı. Evet. Şükür insan hakiki vazifesi. Yani kainat öyle bir tanzim edilmiş ki kainat fabrika saati insanı mahsul vermek üzere yaratılmış. Son ürün insan. Kainattan beklenen insan. Kainat fabrikasının ürünü. Kainat muhteşem bir ağaca benzetildiğinde yaratılış ağacına. Bunun meyvesi yine insan. İnsan taşıdığı akıl ve kalp itibariyle ve insaniyet itibariyle bütün kainatın bütün detaylar üzerinde çalışabilecek, onları anlayıp idrak edebilecek bir kapasiteye sahip. İşte bu insan hem kendisini hem kainatta tecelli eden ilahi isimlerin tecellilerini görecek onun muhteşem icraatlarını fark edecek, ona hayranlık ve hayretle mukavele edebilecek ve kendisine ve bütün mahlukata arz edilen bu sofrayı tadıp tartabilecek, tanıyabilecek bir kapasitede insan. Böyle bir e, hususiyet bahşedilmiş insan. İşte kainattan mahsul insan. Peki insandan maksut ne? İnsandan maksat ne? İnsandan da işte bu gözüyle, kulayıyla, kalbiyle, bütün duygularıyla kainattan topladığı verilerle kendisine hayran olduğu Rabbine karşı hamdini, şükrünü, övgüsünü minnetini, şükranını ifade etmek evet i̇şte bu minnet ve şükran hisleri insanın temel vazifesi sen bu vazifesini yapmadığı zaman adeta koca kainat fabrikasını bir açıdan boşuna çalışmış hükmüne getiriyor i̇şte bütün kainat insandan şikayetçi olacak bütün, düşünün, bir, çalış, bir fabrikada çalışan bütün elemanlar, binlerce eleman çalışıyor, ortaya bir mahsul çıkıyor, siz de o mahsulü götürüp heder ediyorsunuz. Orada çalışan bütün insanların çalışmalarını boşa çıkarmak anlamına geliyor ve hepsi bizden şikayetçi olacaktır herhalde. İşte kainat fabrikası da insan için çalışıyor, İnsanın nesi için çalışıyor? İnsanın işte şuurla yaptığı şükrü, hamdi, minneti, tesbihi için insana hizmet ediyor. İşte insan da bu şükrü, minneti, tesbih yapmadığı zaman artık kainat fabrikasını dumura uğratmış oluyor. Bu çok dehşetli bir hata ve dehşetli bir cezayı gerektiriyor. Evet işte Ramazan-ı Şerif'te şükrün bu anahtarını keşfetmek için çok önemli bir eksersiz bir pratik yapmış oluyoruz. Üçüncü nükte, oruç hayat içtimai insaniye baktığı cihetle. Toplum hayatına bakan bir ciheti de var orucun. Bu cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk evet, yani Toplum hayatında hayat tabakalı. Herkes aynı maişet seviyesinde, aynı ekonomik derecede, aynı sosyal statüde değiller. Her türlü insan var. Maişeti farklı farklı katmanlar ayrılmış toplum. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin gereği. Toplumun inşası için de şart. Böyle bir katmanlaşma belki. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, işte bu farklı farklı e, oluşa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Yani bir kısmı fakir, bir kısmı zengin e, yaratılmış. Zenginleri fakirlerin yardımına davet ediyor Cenab-ı Hak. Zekat gibi, sadaka gibi şeylerle. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını Oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Evet. Fakat halden anlayacak ki yardıma koşsun zengin. Zengin fakirin halini anlayabilmesi eğer hiç açlık çekmemişse, ıstırap çekmemişse, açlık ıstırap çekmemişse, susuz kalmamışsa, açta açıkta kalmamışsa anlaşılabilecek bir durum değil. Dolayısıyla bu mana bir çeşit tattırılıyor Ramazan'da. Herkes her kesime. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elin ve onlar şefkata ne kadar muhtaç olduklarını idrak edemez. Yani kendi dünyasında yaşayan dışarıya çok fazla ilgilenmeyen yani nefsin etrafında en esin etrafında dönen insanlar fark edemeyecekler bunları çok zaman. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise, şükrakikinin bir esasıdır. Evet, bu da çok önemli bir anahtar cümle. İnsaniyetteki hem cinsine şefkat ise, yani insan hayvanlardan farklı. Ne açıdan farklı? Çok çok açılardan farklı ama insanın en önemli yönlerinden bir tanesi de medeni bir tab olması. <gülüyor> yani yaratılışçı insan medeni olması, Yani toplu yaşamak durumunda olması. İnsan toplu yaşamak da birbirleriyle hal olmak, birbirlerini kollayıp gözetmek anlamını da taşıyor. Evet, insan sadece kendi derdiyle değil, etrafındaki hemcinslerin dertleriyle de dertleniyor, onların zevkleriyle de zevkleniyor. İnsanın yaratılışında var bu. Evet, insaniyetteki hemcinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır insanın hakiki bir şükredebilmesi edebilmesi için sadece kendine yönelik nimetleri görmesi değil sevdiklerine yönelik nimetlerde fark etmesi gerekiyor insanın. Hatta az önce ifade ettiğimiz gibi kendisini hizmet eden hayvanatın bile rızıklarının görülmesine insanın fark etmesi gerekiyor. Çünkü bir cihette kendisine olmuş oluyor bu nimet. Evet. Bir de insanın Cenab-ı Hakk'ın rahmetine mazhar olması da çok önemli. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman, Rahim isimlerini insan anlayabilmesi için bunlar kendisinin de yaşaması lazım. İşte bir başka yardıma muhtaç mahlukun halini görüp ona karşı merhamet hisleri duymak Cenab-ı Hakk'ın rahmet dediğimiz şunatını bir parça anlamak anlamına da geliyor. Bu da son derece önemli. Yani insan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmalı derken de bu mana var. Cenab-ı Rahmet sahibi, cömert vermeyi seviyor, kerem sahibi, bizim de o manaları yaşamamız lazım ki Cenab-ı Hakk'ın o tür isimlerini ve şunatını keşfedebilelim. Varlık sebebimiz de bu zaten. Evet, insaniyetteki hemzisinde şefkat ise şükür bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakir bulunabilir. Evet, bu da önemli bir nokta, yani ben zaten fakirim, o zaman zenginler tutsun bu orucu diye insanlar düşünebilir. Fakat herkesin bir fakiri vardır. Herkes kendisinden bir cihette daha aşağıda olan birisini bulabilir. Bir cihette diyoruz. Yani bir insan paraca fakirse hem paraca fakir hem de mesela e, sağlıkça fakir olan bir insanı görebilir. Onun elinden tutabilir. Vesaire. Sakatlıklarının kendi aralarında mertebeleri var. Herkes bir başka yardım edecek mutlaka bir hemcinsini bulabilir kendisinden, kendisinin yardımına muhtaç birisini. Dolayısıyla insanın bu şefkat damarının işletilmesi lazım. Bunun bu şefkat damarının işletilmesi için en önemli zeminlerden bir tanesi de işte Ramazan-ı Şerif'tir. Dolayısıyla toplum hayatında çok önemli bir damarı harekete geçirip toplum fertlerinin birbirine karşı alakalarını geliştirip bir çeşit kardeşlik müessesinin teşkil için oruç Muazzam bir rol icra ediyor hakkı verildiğinde. Eğer nefsin'e açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef oldu ihsan ve yardımı yapamaz. Evet mecburiyetle açlık farklı bir duygu. Yani insanların birçoğunda mesela obezite, yani yüksek kilolu olma, şişmanlık problemi var. Birçok insan sabah akşam kilosundan şikayet eder. Halbuki çare bellidir. kontrollü iyi biçmek. Fakat mecburiyet olmayınca bu tahakkuk etmiyor. Sen üç gün, beş gün, bir hafta, bir ay kendisini kontrol edebiliyor. Fakat sonunda bir başka lezzetli şey karşısına çıktığında vazgeçebiliyor. Ve çok zaman insanların bu rejim düşüncesi, diyet düşüncesi akamete uğruyor. Bunun için bir mecburiyet şart. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. İşte zaruri olarak insan aç kalınca bir ay boyunca hele de bu yaz döneminde sıcak ve uzun bir süre aç kalınca insan bu şefkatin ne kadar lüzumlu bir şey olduğunu bir hakkın anlıyor. Yoksa bu olmazsa İnsan, şefkat vasıtasıyla muamellete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Herkese de malumdur ki, insanların yapmış olduğu, hayır meselelerini yapmış olduğu, fakir fıkıra yapmış olduğu, yardımların zirve yaptığı ay, Ramazan aydır. Bunda da e, orucun bize tattırmış olduğu bu şefkat e, hissi son derece önemli yer tutuyor gibi görünüyor. Evet, Mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz ve yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmez. Subhaneke illa ma hakim ve ahru davanen hamdir fatiha.